Fakat Bahira'nın tembihlerine rağmen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi develerin ve yüklerin yanında gözcü olarak bıraktılar. Oysa vardıklarında Bahira onların yüzlerine teker teker baktı. Fakat kitaplarda tarif edilen yüze benzer bir yüz göremedi. Onların arasında bu iki mucizeyi yapabilecek güçte kimse yoktu. Belki de hepsi gelmemişti. Ey Kureyşliler dedi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 Abdullah'ın oğlunu geride bırakıp bu ziyafetten mahrum etmemeliyiz. Daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve onu da beraber yemek yemeye davet etti. Çocuğun yüzüne bir kez bakmak, Bahira için bu mucizelere açıklamaya yetti. Yemek boyunca onu dikkatle incelediğinde yüz ve vücut özelliklerinin kendi kitabında anlatılanlara ne denli yakın olduğunu gözledi. Yemekten sonra rahip bu genç misafirinin yanına gitti ve ona yaşam şekli, uykuları ve genel konulardaki tavırları ile ilgili bazı şeyler sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona bu konularda ayrıntılı cevaplar verdi. Çünkü adam saygı değerdi. Sorular ise saygılı ve hürmetkarca soruluyordu. Hatta rahip sırtına bakmak istediğinde gömleğini sıyırmakta tereddüt etmedi.